Uzun ve yorucu bir yolculuktan dönmüştür. Yolculuk yüzünden ter ve kir içinde kalan alim, Hamama gidip keselenerek, Kendisine rahatsızlık veren kirden kurtulmak ister. Evlat, sen eve git de annene haber et. Babam geldi diye, merakta kalmasın. Ben şimdi hamama gireceğim. Daha sonra gelirim. Peki babacım, sen hey beni ver, Bana eve götüreyim ben. Sana yük olmasın. Sağ olasın evlat, al. Haydi, selametle. Ah! Ah! Of oh be! Sen de amma kirliymişsin! Şu kesedeki kirlere bak! Ne de çok çıktı Ah! efendi! Tellak <gülüyor> efendi! Gel buraya bir bak hele. Buyur! Ne istedin? Senin konuştuğun adam çok büyük bir alimdir. Ona göre davran. Haa! <gülüyor> Öyleyse, dur bir şey sorayım ona. <gülüyor> efendim! Madem siz derin bir bilginsiniz, size bir soru sormak isterim. Soru bakalım, neymiş öyle? Efendim, mertlik nedir? Bana açık seçik bir anlat hele. Mertlik, kimsenin kusurlarını yüzüne vurmamak ...ayıplarını da kendisine göstermemektir. <Gülüyor>